Medine'de davet Medine'den gelen topluluk ayrıldıktan sonra Allah Resulü onlarla birlikte Musab bin Umeyr'i gönderdi ve ona onlara Kur'an okumasını, İslam'ı öğretmesini ve onları dinde fakih kılmasını emretti. Musab Medine'de okutucu olarak isimlendirildi. O Esad bin Zürare'nin evine geldi. Musab insanların evlerine, kabilelerine gidiyor, onları İslam'a davet ediyor onlara Kur'an okuyordu. Bir ve iki kişi Müslüman olunca İslam açığa çıktı. Ve İslam, Efsullah'ın yani hatme, vayi ve vakıf kabileleri evleri dışında Ensar'ın bütün evlerinde yayıldı. Musab, onlara Kur'an okuyor ve öğretiyor. Onlarla cuma namazı kılmak için kendisine izin vermesi için Resulullah'a mektup yazıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle diyerek izin veriyordu. Yahudilerin cumartesi haftalık tatilleri hazırlıklarına başladıkları gün yani cuma günü güneş tepe noktasından eğilmeye başladığında Müslümanlara topluca iki rekat namaz kıldır ve onlara hutbe oku. Musab bin Umeyr Saad bin Haysemen'in evinde 12 kişilik bir cemaat halinde cuma namazı kıldırdı. Onlar için o gün koyundan başka bir kurbanlık yoktu. Nitekim o İslam'da ilk cuma namazı kıldırandı. Musab bin Umeyr, Medine'de insanlara gidip onları İslam'a davet etmek ve onlara İslam'ı öğretmekte de devam ediyordu. Ve bir gün Esad bin Zürare, Musab bin Umeyr ile Beni Eşhel ve Beni Zafer'in bölgelerini kastederek yola çıktılar. Saad bin Muaz, Esad bin Zürare'nin teyzesinde oluyordu. Onunla birlikte Beni Zafer'in bahçelerinden bir bahçeye girip oturdular. Eslem kabilesinden bir grup da onların yanlarında toplandılar. O zaman Saad bin Muaz ve Usaid bin Hudayr beni Abdil Eşhel'den olan kavimlerinin efendisiydiler. Her ikisi de kavminin dini üzere müşrik idiler. Bu olayı işittikleri zaman Saad bin Muaz, Usaid bin Hudayra e dedi ki Ben karışmam. Bölgemize zayıflarımızı ifsad etmek için gelmiş olan o iki kişiye git ve onları men et ki bize gelmesinler. Çünkü bilindiği gibi şayet Esad bin Zürare akrabam olmasaydı, senin yerine onu ben kovardım. O benim teyzemin oğludur. Ona karşı gelmeye kendimde cesaret bulamıyorum. Bunun üzerine Huseyid bin Hudayr Mızrağını aldı ve sonra onlara gitti. Esad bin Zürare onu görünce Musab bin Hümeyre şöyle dedi. İşte bu kavminin efendisidir. Sana gelmektedir. Onun hakkında doğru olanı yerine getir. Musab dedi ki eğer oturursam onunla konuşurum. Useit söverek önlerinde durdu ve şöyle dedi: Sizi bize getiren nedir ki zayıflarımızı ifsad ediyorsunuz? Eğer sağ kalmaya ihtiyacınız varsa bizden ayrılıp gidiniz. Bu sırada Musab ona dedi ki: Oturup da dinlemez misin? Eğer razı olursan kabul edersin, hoşuna gitmezse bırakırsın. Useit haklısın dedi. Sonra Mızrağını yere saplayıp onların yanına oturdu. Böylece Musab ona İslam'dan bahsetti. ...ve Kur'an okudu. Her ikisinden de rivayet edildiğine göre... ...onlar dediler ki... ...vallahi yüzünün aydınlığından ve yumuşamasından dolayı... ...o konuşmadan önce yüzünden Müslüman olduğunu anladık. Sonra o... ...bu ne güzel bir sözmüş... ...bu dine girmek istediğiniz zaman ne yaparsınız dedi. Onlar da ona şöyle dediler... ...gusledersin ve temizlenirsin... ...elbiseni de temizlersin... ...sonra iki rekat namaz kılarsın. Bunun üzerine... O da kalktı ve gusül abdest aldı. Elbiselerini temizledi. Hak şehadetiyle şehadet getirdi. İki rekat namaz kıldı. Sonra onlara şöyle dedi. Arkamda bir adam var ki eğer o size tabi olursa onun kavminden hiçbir kimse ondan ayrılmaz. Ve onu şimdi size göndereceğim. O saat bin Muaz'dır. Sonra mızrağını aldı. saat ve kavminin yanına gitti ve onlar meclislerinde oturmaktaydılar. Saad bin Muaz dönüşünde ona baktığı zaman şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki, Useyd sizin yanınızdan gittiği yüzden başka bir yüzle size gelmiştir. O toplantı yerine geldiğinde Saad ona dedi ki, ne yaptın? O da dedi ki, o iki adamla konuştum, vallahi onlarda bir sakınca görmedim. Ben onları nehiyettim. onlar istediğinizi yaparız dediler. Bana haber verildi ki Beni Harise sana hakaret için Esad bin Zürare'yi öldürmeye çıkmışlardı. Çünkü onlar biliyorlar ki ki o senin teyzenin oğludur. Neticede sana verdikleri sözü bozup ihanet edecekler. Bunun üzerine Saad gazaplanarak süratle kalktı. O Beni Harise'nin haberinden korktu ve sinirli olarak eline süngüyü aldı. Hüseyde vallahi senden faydalı bir şey görmedim dedi. Sonra Busap ile Esad'a gitmek üzere yola çıktı. Saat onları emniyetli bir vaziyette görünce, Useydin kendisinin onları dinlemesini, yani onu Müslüman ettirmek istediğini anladı. Söverek önlerinde durdu. Sonra Esad bin Züraireye dedi ki: "Ey Ebu Umame! vallahi şayet aramızda akrabalık olmasaydı, bunu benden kurtaramazdın. İstemediğimiz şeyi evlerimize mi sokacaksın? Saat gelmeden." Esad bin Zürare Musab bin Umeyre şöyle demişti: Ey Musab, vallahi sana kavmisinin efendisi geliyor. Eğer o sana tabi olursa hiç kimse sana tabi olmaktan geri kalmaz. Saat gelince Musab ona şöyle dedi: Oturup da dinler misin? Dinleyince hoşuna giderse kabul edersin. Hoşuna gitmezse senin kerih gördüğün şeyi senden uzaklaştırırız. Saat, "Haklısın." dedi. Sonra süngüsünü yere sapladı ve oturdu. Usap ona İslam'ı tanıttı ve Kur'an okudu. Dediler ki, vallahi o kendisi konuşmadan önce yüzünden Müslüman olduğunu anladık. Çünkü yüzü nurlanmış ve yumuşamıştı. Daha sonra Saad onlara dedi ki, Müslüman olup bu dine girdiğiniz zaman ne yaparsınız? Onlar dediler ki, gusül abdesti alırsın, temizlenirsin ve elbiseni de temizlersin. Hak şehadetini getirirsin, sonra iki rekat namaz kılarsın. O da kalktı, gusül abdesti aldı ve elbisesini de temizledi. Hak şehadetini getirdi ve iki rekat namaz kıldı. Sonra süngüsünü aldı ve kavminin meclisine gitmeye kast ederek dönüp gitti. Onunla birlikte Usaid bin Hudayr da gitti. Kavmi onu dönerken gördüğünde şöyle dediler. Allah'a yemin ederiz ki saat yanınızdan gittiği yüzden başka bir yüze dönmüştür. O kavminin yanına geldiğinde şöyle dedi. Ey Beni Abdüleşel, beni içinizde nasıl bilirsiniz? Dediler ki, sen bizim efendimizsin, lütufkarımızsın ve reyce bizim en üstünümüzün, temsilcilik yönünden en uğurlumuzsun. O da dedi ki, sizler Allah'a ve onun Resulüne iman etmeden küçük büyük hiçbirinizle konuşmayacağım. Musab ve Sad dediler ki, vallahi Beni Abdüleşel evlerinde Müslüman olmayan hiçbir erkek ve kadın kalmadı. Mus'ab, Esad bin Zürare'nin evine döndü. Mus'ab, orada insanları İslam'a davet ederek kaldı. Ta ki Ensar'ın evlerinden erkek ve kadın Müslüman olmayan hiçbir ev kalmadı. Mus'ab, Medine'de Esra ve Hazeş arasında bir sene geçirdi. O, bu dönem içinde onlara dinlerini öğretiyordu. Allah'ın davasına ve Hakk'ın kelimesine yardımın artmasını sevinçle görüyordu. Mus'ab, Allah'ın davetini kendilerine tebliğ edebilmek için insanlara ulaşabilmek gayretiyle kapı kapı dolaşıyordu. Tarlalara gidiyordu ki orada çalışan ziraatçilere ulaşsın ve onları İslam'a davet etsin. O, kavimlerin efendileriyle karşılaşıyor ve onları Allah'ın dinine davet ediyordu. Esad bin Zürare ile insanlara ulaşmak ve onlara Hakk'ın sesini duyurmak için vesileler bulup kullandıkları gibi daima maksatlı hareket halinde oluyordu. Ta ki o bir sene içerisinde insanların fikirlerini cahiliye putberestliği ve yanlış duygu ve anlayıştan tevhid ve imana ve İslami anlayış ve duygulara çevirmeye muktedir oldu. Öyle ki o duygu ve fikirle insanlar şirkten hoşlanmıyor, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktan nefret ediyorlardı. İşte Mus'at bin Umer'in faaliyetleri böyleydi. Onunla birlikte Müslüman olanların, bir sene içinde medine Şirk halinden İslam haline çeviren faaliyetleri buydu.